Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Gülsen Turhan ve Rıfat Turhan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Bu Emre betimlemesi Şahır. Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Kardeş Türkülerin ilk albümünden dinlediğimiz Ermenice bir şarkıyla başladık. Bu Ermeni halk şarkısını Feryal Öney yorumladı. İsmi ise Zepurgi Tarnam idi. Şimdi de Arapça bir şarkı var sırada. Marcel Halif'ten derlenmiş bu türkü. Daha doğrusu halk şarkısı. Gerçi türkü dedim ama malumunuz türkü Türkiye kelimesinden geliyor. Yani Türkiye ait olan. Böyle bir etimolojik kökeni var. Fakat birçok kavram ve kelime zaman içerisinde anlam yükünü değiştiriyor. Örneğin Cenup kelimesi güney demek ve ecnebi oradan geliyor. Fakat biz bugün çok farklı bir anlamda kullanıyoruz bu kelimeyi. Tıpkı bunun gibi türkü kelimesi için de aslında bu coğrafyada icra edilen bütün halk şarkıları kullanılabilir diye düşünüyorum ben naçizane. Etimolojik olarak. Doğru olmasa da anlam yükü açısından bir hata yok diye düşünüyorum. Şimdi yine Kardeş Türkülerin yorumundan, Doğu isimli albümden bir türkü var sırada. Türküyü Selda Öztürk okuyacak, ismi ise Asfur Listeye bu hafta ardarda arda 3 divan aldım. Normalde her hafta en fazla bir uzun havaya yer veriyorum. Sabahtan akşama kadar yani kelimenin tam anlamıyla sabahın köründen gecenin bir yarısına kadar uzun hava dinleyebilecek kadar dengesiz olduğundan Ardar'da uzun havalar dinlemek benim için keyifli fakat dinleyiciler için sıkıcı olabileceğini düşünerek Ardar'da Arda uzun havalar almıyorum listeye. Bu üç divanı ardarda Arda aldım çünkü arasazları, kırık hava ve oldukça canlı, coşkulu ezgiler bunlar. Bu bakımdan sizleri de sıkmayacağını ümit ediyorum. Dinleyeceğimiz ilk divan Geleneksel Müziğimizde Divanlar ve Klasik Uzun Havalar isimli albümden. Divanlarla ilgili ilerleyen aylarda daha ayrıntılı malumat aktarmak istiyorum sizlere ama çok kısaca bir şeylerden bahsedecek olursam divan kelimesinin 4-5 farklı anlamı var malumunuz olduğu üzere. Fakat burada bizim için önemli olan anlamı hecenin 15'lik kalıbıyla ya da aruzun faülatün faülatün faülatün faülün vezniyle yazılan şiirlere divan deniyor. Ve bu şiirlerin bestelenmiş hali de halk musikimizde. Divan olarak isimlendiriliyor ve divanlar özellikle kültür merkezi olmuş şehirlerde yaygın. Urfa, Elazığ, Konya, Erzurum gibi yörelerde daha ziyade ince sazlarla icra edilir ve sözler biraz daha ağırdır. Ama aynı zamanda Kars, Artvin, Ağrı, Ankara gibi yörelerde de divanlar vardır. Onlar ise halk çalgılarıyla icra edilir ve biraz daha kolaydır sözlerini anlamak. Şimdi dinleyeceğimiz divan ise Urfa Divanı. Sözleri Ziya Paşa'ya ait. Mahmut Güzelgöz'den Mehmet Özbek derlemiş. Bu divan Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kadrini alemde insan olmayan beytiyle başlıyor. Ben bu divanı ilk ne zaman dinlediğimi hatırlamıyorum açıkçası. Fakat Asaf'ın ne anlama geldiğini o zamanlar bilmiyordum. Eminim açık radyo dinleyicilerinden büyük çoğunluğu bunu biliyordur. Fakat bilmeyenler varsa diye açıklamak istiyorum. Asaf Hazreti Süleyman'ın veziri ve burada bahsedilen Asaf'ta o Asaf. Miktar kelimesi de aslında günümüzde adet sayısı olarak kullanılır. Fakat kadir kelimesinden gelir. Yani burada anlatılmak istenen Süleyman olmayan Asaf'ın değerini bilmez şeklinde bir anlam. Ayrıca Asaf'ın çok güvenilir ve dürüst olması sebebiyle Osmanlı padişahları da mühürlerini emanet ettikleri, teslim ettikleri sadrazamlara Asaf namını verirlermiş. Hatta bu sadrazamların çalıştığı yerlere babu Asafi, oturdukları konaklara ise Sarayı Asafi denirmiş. Bu divanın diğer kalan sözleri de çok güzel aslında. Fakat ben uzatmamak için sözü bu anonstan sonraya bırakıyorum onları. Ve şimdi Mehmet Özbek'in yorumuyla dinliyoruz. Urfa Divanı diğer adıyla asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan. I'm um. Alamde insan olmayan ölür em. Very İtiraz eyleerse bir nadan ziyamış olur Çünkü bilmez kadr-ü Suhendan olmayan ölür. daki divanda Ziya Paşa rızkına kani olan, gerduna minnet eylemez, alemin sultanıdır, muhtacı sultan olmayan beytiyle klasik geleneğimizde var olan bir düsturu dile getirmiş aslında. Bu düsturu tüm insanlar yerine getirebilse, gerçekleştirebilse yani kanaatkar olsa başına vahşi sıfatı getirilerek tanımlanan vahşi kapitalizmin köküne kibrit suyu dökülür. Ama bu düzen nefsi emmareye hitap ettiğinden ve sürekli onu şişirdiğinden oldukça zor görünüyor bu. Benim için de pek ihtimal dahilinde değil. Ama yine de bu düstur güzel bir düstur. Bir de son beytte itiraz eylerse bir Ziya Hamuş olur. Çünkü bilmez kadır Güftar'ın Sühan'dan olmayan beyti de çok güzel. Zira Ziya Paşa burada ismini yerleştirmiş ama ismini yerleştirirken bence bir de cinas yapmış. Bir nadan itiraz ederse konuşmam, keserim sözü diyor. Hamuş olmak, sessiz kalmak çünkü. Eskiden mezarlıklara da hamuşan denirmiş bu arada. Çünkü nadan söz kadrini bilmez. Ama aynı zamanda ziya ışık demek. Yani bir nadan itiraz eylerse ziya hamuş olur olarak da düşünebiliriz bunu. Hatayinin dediği gibi gevherin geçmeyen yerde satma dostum keremeyle demeye getiriyor. Ziya Paşa aslında kim ki haktan korkmaz ondan korkar erbabı ukul beyti üzerine de belki konuşulabilir ama Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum sadece işaret etmekle yetineceğim Sırada aynı albümden yani geleneksel müziğimizde divanlar ve klasik uzun havalar isimli albümden Salih Turhan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir divan var Bu divan Adıyaman divanı ve Bir Peri Gördüm Oturmuş Kuşeyi Meyhanede ismiyle de biliniyor. Mehmet Kızıl Yaprak'tan Kahtalı Mıçı namıyla maruf Mustafa Aslan derlemiş. Bu arada ben Kahtalı Mıçı'nın isminin Mustafa Aslan olduğunu bu albümden öğrendim. Lise yıllarımdan beri tanımama rağmen asıl ismini bilmiyordum. Bu divanın sözleri ise Haydar Bilginer'e aitmiş. Dinleyeceğimiz bu divanın müziği Urfa Divanı'na benziyor biraz motifler aynı olmasına rağmen ezgi birden çok farklı bir biçimde evriliyor. O yüzden ayrıca hoşuma gidiyor benim ve Urfa Divanı ile ard ardarda dinlememizin güzel olacağını düşündüm. Şimdi Salih Turhan'ın yorumuyla dinliyoruz. Adıyaman Divanı Esranın senin hayra Sen hem necaatım değil bir rızık için haşa bu dadır rızık alemdir rızıksız Adıyaman Divanı'nın ardından şimdi Harput Divanı var sırada. Önceki yıllarda Enver Demirbağ'ın yorumundan dinlemiştik bu divanı. Ve o zaman kimi kaynaklara atıf yaparak bu divanla ilgili bir şeyler söylemiştim. Fakat zamanı iyi kullanmak adına tekrar onları yenilemeyeceğim, yinelemeyeceğim. Ama bu divandaki bir beyti okumadan da geçemeyeceğim. Çok sevdiğim bir beyt gerçekten. Onun üzerine de uzun uzun konuşmuştum. Onları da tekrarlamayacağım, sadece beyti okuyacağım. Beyit şöyle ''Gasl gerçi ma ile şehidanı vega, yıkayın meyle beni bir mezheb icat Yani su ile yıkanmaz aslında gürültü patırtıdan hayatı geçip gitmiş şehit olmuş kişi. Beni şarapla yıkayıp yeni bir mezheb icade edin demeye getiriyor. Bu divanı da yine geleneksel müziğimizde Divanlar ve Klasik Uzun Havalar isimli albümden dinleyeceğiz. Hafız Osman Öge'den TRT Müzik Dairesi derlemiş. Ve sözleri Şair Rıfat'a ait divanı Adnan Çilesiz yorumlayacak Harput Divanı diğer adıyla Ben Şehidi Bade'yem. ben şehide vadayım dostlar demi Sürbemiz Ah kansolunmaz zuman ile Bir İzlediğiniz I'm glad. Dinlememiş olan dinleyiciler varsa bu Harput divanını Enver Demirbağ ve Paşa Demirbağ'ın birlikte çıkarttıkları albümden Enver Demirbağ'ın yorumuyla da dinlesinler bence. Çünkü o yorumunda talı bambaşka. Şimdi sırada Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Emin Aldemir'in derlediği bir Kerkük Türküsü var. Necip Yılgın ve Hakan Kumru'nun birlikte çıkarttıkları Evlerinin Önü isimli albümden dinliyoruz. Evlerinin Önü Yonca, diğer ismiyle Ninne.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 Türküde geçen sıyrılıp koynuna girsem ifadesi çok hoşuma gidiyor benim. Hemen ardından da her gün sabah boyun görsem çok naif bir hava veriyor e, bu sözlere. Şimdi sırada yöre ekibinden Aliye için derlediği bir Elazığ türküsü var. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3 ve türkü içinde usul değişiyor. Diğer usul ise 2-3-2-3. Bu bir TRT kaydı ve Elazığ yöresine ait olan bu türküyü Devran Şahin Atabey'in yorumuyla dinliyoruz. Al Eyvan'da Han kalmadı. Müzik Altyazı <Gülüyor> M.K. vanda hari iş verrim Hançerimimi gümüş hem severim hem düşlerim. Bo Dediğimiz bu Elazığ türküsünün çeşitli varyantları var ve o varyantlarda hem severim hem düşlerim dizesi hem öperim hem dişlerim şeklinde de söyleniyor. Şimdi programın sonuna ayırdığımız bölüme geldi sıra ve bu bölümde ilk olarak Aynur Gürkan'ın Mendil Serdim Sicime isimli albümünden bir Gaziantep türküsü dinleyeceğiz. Bu türkü Gaziantep yöresinden derlenmiş ama Urfa ve Diyarbakır yörelerinde de çokça bilinir ve icra edilir. Dolayısıyla aslında sadece Antep'e atıf etmek pek doğru olmaz. O yörenin malı olmuş türkülerden birisi. Kaynak kişi Azmi Körükçü, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Bu arada türkü 1944 yılında derlenmiş. Bu da güzel bir ayrıntı olduğu için paylaşmak istedim sizlerle. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3. Aynur Gürkan'ın yorumuyla dinliyoruz. Hışhışı hançer. ğin hamlay di di senley dinleyeceğimiz son türkü de Nuri Sesi Güzel'in Durma Güzel Durma isimli albümünden. Türkünün Söz ve Müziği Bedirhan Kırmızı'ya ait arşiv değeri taşıyan bir kayıt olduğundan bu kısma aldım türküyü. Ve Söz ve Müziği Bedirhan Kırmızı'ya ait olan bu türküyü Urfa Yöresi türküsü diye de anons etmek mümkün. Ve hatta bundan 7 yıl önce Kılıç Müzik'ten çıkan Urfa Sıra Geceleri isimli albümden dinlemiştik bu türküyü. Merak eden dinleyiciler oradaki yorumu da Dinleyebilirler ki o yorumda çok canlı ve güzel bir yorum. Nuri Sesi Güzel'in yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Gül Yüzün Dönme Benden. Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Ve bu haftaki destekçilerimiz bu programın daimi destekçileri olan Gülsen Turhan ve Rıfat Turhan imiş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dilden dile titreşimler. Hazırlayan deson Emre Dağtaşoğlu. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Gülşen Turhan ve Rıfat Turhan'a teşekkür ederiz.